1035 numaralı konu Abdullah bin Revaha'nın iman meclislerine olan rağbeti. Evet, Abdullah bin Revaha Allah Resulü'nün eşhabından birisiyle karşılaştığında gel de bir saat Rabbimize iman tazeleyelim dedi. Bir gün bir kişiye bunu söylediğinde adam öfkelendi ve Resulullah'a gelerek ey Allah'ın Resulü bakmaz mısın İbn Revaha'ya? Senin getirdiğin imandan insanları uzaklaştırıyor. Bir saatlik imana götürüyor dedi. Hazreti Peygamber bu kişiye cevap olarak Allah İbn vahadan razı olsun, o meleklerin kendisiyle iftihar ettiği meclisleri seviyor, dedi.